Varşova iklim Zirvesi'nden. Günaydın Gökşen. Günaydın. Günaydın. Günaydın Can. Evet. Varşova'da çok hareketli, beklenmedik derecede hareket yarattı herhalde. Bu Filipinler'deki müthiş tayfun ve hayyan evet. tayfunu ya da yolandı. Evet, açlık grevleri ile başlayalım istersen. Nasıl gidiyor? Evet, e, açlık grevleri dün e, belki bugün sizi duyurmuşsunuzdur. Gittikçe yayılıyor. E, dün 30 tane aralarında işte Greenpeace'in, WWF'in, e, Friends of the Earth gibi böyle dünya çapında bilinen sivil toplum kuruluşlarının da aralarında olduğu 30 tane sivil toplum kuruluşu Filipinler delegasyonu destek için. E, açlık krevine başladı. Dolayısıyla e, bu gittikçe yayılıyor gibi görünüyor. Aynı zamanda bu sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra çeşitli ülke delegasyonları ve inanç gruplarıyla da görüşülüyor. Dolayısıyla e, başka ülkelerin yani benzer felaket yani özellikle kuraklıktan etkilenen e, Afrika ülkelerinin de benzer şekilde destek vermesi bekleniyor. Dolayısıyla bu Konu gittikçe her gün biraz daha gündeme gelecek Her gün biraz daha büyüyecek gibi Dolayısıyla e, hani, Cidden müzakerelerde şimdiye kadar ilk defa yaşadığımız ilginç durumla karşı karşıyayız Öbür taraftan aslında açlık grevi yani Filipinlerin yaptığı açlık grevi e, Sivil toplum kuruluşlarının yaptığına daha, daha ziyade dayanışma orucu diyebiliriz Çünkü burada Polonya'da daha önce olmadığı kadar az giriş kartı verildi sivil toplum kuruluşlarına dolayısıyla çok az sivil toplum kuruluşu takip edebiliyor müzakereleri böyle bir durum olduğu için elimizdeki az insanı iyi değerlendirmek zorundayız dolayısıyla bir açlık grevi durumu değil daha ziyade bir dayanışma orucuyla destek vermeye çalışıyorlar aksi halde 15 gün boyunca enerjisi bitebilir insanların diye evet ee, Durum böyle. Birazcık müzakerelerde neler konuşuluyor? Onlardan bahsedelim isterseniz. Lütfen. Şimdi en önemli iki yani benim takip edebildiğim e, bölümlerde iki önemli konu ön plana çıkıyor. Bir tanesi bu 2015 sonrası anlaşma ve 2015 öncesindeki seri gazı azaltım hedefleri meselesi. Diğeri de iklim finansmanı konusu. Bu 2015 sonrası anlaşmayla ilgili dün e, ADP diye bilinen kısaca bu Birleşik Devlet Sözleşmesi'nin o bölümünden yani yeni anlaşmanın oluşturulmasından sorumlu olan bölümün açılış toplantısı vardı. Açılış toplantısında işte geleneksel olduğu üzere her ülke kendi pozisyonunu bir kez daha tekrar etti. Onun arkasından resmi olmayan görüşmelere geçildi. Resmi olmayan görüşmelerde bütün ülkeler bu sözleşmenin aslında işe yaramadığını şu an mevcut haliyle ve Filipinler'de yaşadığımız felaketten de gördüğümüz üzere bizim çok daha ciddi çok daha e, yasal olarak bağlayıcı ve çok daha e, herkese herkese eşit ama herkesin de yaptırımda bulunmasını sağlayacak bir anlaşmaya ihtiyacımız olduğunu söylediler. Bunun arkasından e, resmi olan oturumlardan çok bir sonuç alınamadı ama insanlar daha az yerde resmi olmayan oturumlarda rahat konuşabildikleri için bugün yine toplantı Hem süreçler nasıl işlemeli yeni e, anlaşmaya doğru giderken hem de bu yeni anlaşmanın içeriğinde neler olmalı diye iki tane daha resmi olmayan oturum gerçekleşecek. Onlar da artık e, anlaşmanın yeni hali konuşulacak. Bunun ardından da e, yani 2015'e kadar söz verilen çeşitli fonlar vardı. Ama bu fonlar, örneğin işte gelişmiş ülkeler, hangi fona ne kadar para vereceklerini belirtmişlerdi ama o paralar teslim edilmedi. Çünkü bu eee birleşme sürecinde bir söz bir, bir talepte bulunduğunuz zaman özellikle finansal olarak bunu hangi tarihe kadar gerçekleştireceğinizi net olarak açıklamak zorunda değilsiniz. Şimdiye kadar öyle oldu en azından. O zaman da bir... o zaman da anlamını büyük ölçüde kaybediyor, azaltıyor anlamını herhalde. Çünkü mesela şimdi şeyi merak ediyordum Vadiler de var mesela Birleşmiş Milletler diyor gördüğüm kadarıyla hemen bir 20 milyon dolarlık bir şeyin harcaması için yetki vermiş yetki belgesi ama 300 milyon dolar içinde. Çağrıda bulunmuşum. Çağrı bambaşka bir şey yani ne zaman kimler tarafından yerine getirilebileceği ve hatta getirilip getirilmeyeceği bile bilinmeyen bir şey. İlk azda Aa, 300 milyon gayet iyiymiş falan diye düşünebilir insanlar ama galiba fiiliyatta öyle olmuyor. Evet yani e, hem örneğin yani geçen yıl da birçok ülke e, finansal olarak işte destekte bulunacağının sözünü vermişti. Bu yılda büyük ihtimalle yine yeni sözler verilecek. Ama örneğin geçen yıl verilen sözlerin çok az bir kısmı tutuldu. Evet, Ve işte hala diğer sözlerin de e, ne zaman yani biz kendi içimizde onun finansal hesaplamasını yapıyoruz diyor ülkeler. Bunda da haklılar büyük ihtimalle. Bir ülke ekonomisinden bir anda işte 50 milyon dolar çıkartıp başka bir ülkeye vermek kolay değildir. <gülüyor> Ancak e, bu planlamayı bekleyecek kadar vaktimiz yok. Zira Filipinlerden gördüğünüz üzere acil müdahale edilmesi gereken ve işte iklim değişikliği yüzünden yaşadığımız ve doğrudan aslında e, iklim değişikliğine sebep olan ülkelerin sebep olduğu bir felaket var orada. Ama e, orada o, o felaketin kaldırılması için İngilizce'de loss and damage diyoruz. Türkçesi işte kayıp ve zararların e, karşılanması için oluşturulmuş bir fon yok örneğin Birleşmiş Milletler'de. Dolayısıyla bu fonun nasıl oluşturulacağı, içeriği, nasıl karşılanacağı gibi konular söz konusu. Evet yani bizim kocaman finansman tartışması burada olanca yoğunluğuyla devam ediyor. Evet yani mesela benim de aklıma hemen istendiğince şey geldi. UNICEF, Koskoca işte Birleşmiş Milletler'in en büyük bu çocuklarla ilgili kuruluşu. Filipinler'deki tayfundan sadece 4 milyon çocuğun etkilendiğini söylüyor. Şimdi bu durumda artık <gülüyor> böyle vaatlerin ne zaman yerine getireceğini falan tartışacak bir zamanda, zamana sahip olduğumuzu zannetmiyoruz değil mi? Evet yani o yüzden bunu biraz daha sistematiğe oturtulması gerekiyor. O sistematiğe oturtabilmek için de burada özellikle gelişmekte olan ülkeler, ve e, en az gelişmiş ülkeler ciddi baskı uyguluyorlar e, işte Filipinler gibi Afrika ülkeleri gibi hani e, o bizim bu işi bir sistem oturtmamız gerekiyor aksi takdirde kimin hangi paradan nasıl yararlanacağı e, bilinmeyecek bir durum diyorlar. Dolayısıyla bu tartışmada cidden önümüzde böyle kocaman bir sorun olarak devam ediyor. Peki mesela bir de şey bu açlık krebine girdiğini belirten ve son derece duygusal ve çarpıcı bir konuşma yapan nadere Sanyo'nun söylediği şeyi hatırlıyorum yani her yıkıcı tayfun mevsimi daha bu olay olmadan son tayfundan önce yapılan bir konuşmada kendisi diyor ki gayri safi yurt içi yüzde %2 götürüyor diyor. Yeniden inşa altyapının yeniden yapılması da bir %2. Yani dolayısıyla %4'lük bir şey meydana getiriyor. Bu da ben ufak bir hesap yaptım. 9 milyara 9 milyar dolar sadece geçen seneki BOFA ile ilgili yapılmış bir hesaptan bahsediyordu. Bu seferki onun çok daha güçlüsü de olduğuna göre bunun altından bir ülkenin kalkabileceğinden emin değiliz de, eğer yardım olmazsa. Evet, evet, çok doğru. Dolayısıyla hani silah ettiğinin boyutlarını da böyle, böylece kısaca özetlemiş oluyoruz. Ki bu sadece Filipinler'de yaşanan bir soru. evet birin daha, daha yani çok daha büyük kapsam kapsamlısı e, Afrika'da da kuraklık olarak yaşanıyor onu da işte Afrika'da çıkan iç savaşlarla doğrudan bağlantılıyor bağlantılandırıyor siyaset bilimciler yani biz, bize bakarsak Türkiye'ye itlimriziyle hiç etkilenmiyormuş gibi davranan bir ülkeyiz ama e, işte en son e, iklim risk analiziydi galiba. Yanlış hatırlıyor olabilirim ama Miktak Kadıoğlu'nun Çevre Bakanlığı için yaptığı çalışmada sadece büyük şehirlerdeki sellerin maliyeti iklim ve kaynaklı sellerin maliyeti şimdiye kadar Türkiye'de yaşadığımız deprem yüzünden olan maliyetlerimize yaklaştı. Evet. Dolayısıyla yani aslında bu iş ciddi olarak ülkelerin ekonomilerini etkiliyor ve buna karşı da acilen harekete geçilmesi gerekiyor. Evet tabii yani meteoroloji Genel Müdürlüğün hazırladığı da büyük bir kuraklık riskiyle ilgili de çalışmalarında raporlarını okuduk burada çok. Evet. Ama biz başka kızla erkekli meselelerle uğraşmayı tercih ediyoruz bu sıralarda. Hı hı. Konumuz farklı. Peki Gökşen çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Görüşmeye devam edeceğiz. Barşova'daki bilgileri senden almıyor. Da devam edeceğiz. Çok teşekkürler. Varşova iklim zirvesinde. Açık radyo program destekçisi olun. 1 veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.